Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve la ve abduhu ve Fakine istaghal hadis kitabullah ve khair al hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi ve shar al umur mu'tassatuha ve kulle mu'tassatim bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin filnar. Tefsir dersimize inşallah. Bakalım sen antullah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maida suresinin 103. ayetinde kalmıştık. Maida 101 ve 102. ayetlerinde Allah azze ve celle kitab el ne açıklandığı zaman estağfurullah, iman edenlere hitaben açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın diye bir ihtarda bulunmuştu. 103. ayette de Allah bahire, saibe vasile, ham diye bir şey belirlememiştir. Halbuki kafirler yalan söyleyerek Allah'a iftira ediyorlar. Çünkü onların pek çoğunun aklı ermez buyuruluyor. Said bin el-Müseyyeb bu ayette geçen bu kelimeleri şöyle açıklamıştır. Bahire, Sütü tagutlar için yani putlar için alıkonan ve hiç kimse tarafından sağ olmayan hayvandır. Yani e, süt hayvanlarını tagutlara, putlara e, nispet ediyorlar, adıyorlar yani onlara adıyorlar. Buna bahira adıyorlar, hiç kimse sağ olmuyor. sütünden faydalanamıyor, yani onu kutsal atfediyorlar. Sahibe ise müşriklerin ilahlar için serbest bırakarak onlara hiçbir şey yüklemedikleri hayvanlardır. Bunlar da başıboş bir şekilde dolaşıyorlar. Yük de vurulmuyor bunlara. Bu da kutsal sayılıyor. Ebu Hürer'e radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bildirdi, diyor Said bin Hüseyin. Amr bin Amir el-Huzayi'nin cehennemde bağırsaklarını sürdüğünü gördüm. Çünkü o sahibi olarak hayvan salan ilk kişiydi. Vasi ile, yani burada sahibe olayını ilk başlatan kimsenin Amr el-Huzayi olduğunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Yani Allah'tan ve Resulünden, yani vahiden bir delil olmaksızın herhangi bir şeyi haram sayıyorlar. İşte tıpkı Urfa'daki Balıklı Göl dedikleri yerde olduğu gibi. Yani bu hayvanları kutsal sayıyorlar, haram sayıyorlar. Bunu ilk başlatan kişi, aynı zamanda putçuluğu da Araplar arasına ilk getiren kişidir. Amr bin Luhay el-Huzayi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu kişinin yani putçuluğu çıkaran, Allah'ın dışında helaller, haramlar icat edilmesine vesile olan bu öncülük eden kişinin cehennemde bağırsaklarını sürüklediğini gördüm diyor. Bu bağırsaklarını sürümesinin sebebi ilk olarak sahibe olayını, sahibe hayvan olayını başlatan kişi olması diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste. Vasileye gelince... Daha doğurmamış bir devenin arka arkaya iki defa dişi doğurmasıdır. Dişi deve doğuruyor. Bu öyle iki dişi arasında erkek doğurmayan bir deveyi putlar için başıboş bırakırlardı. Yani peş peşe dişi deve doğuruyor. Bunu da yine putlar için başıboş bırakıyorlar, salıyorlardı. Hama gelince belli bir sayıda dişi develerle çiftleşen erkek devedir. Damızlık görevini bitiren deveyi putlar için baş boş bırakırlar ve artık ona hiçbir şey yüklemezlerdi. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Azze ve Celle burada Arap müşriklerinin yani kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet eden bu kimselerin aralarında din namına uygulanan bu uygulamaları bu ayet ile reddediyor ve bunun Allah'a karşı yapılmış bir iftira olduğunu açıkça belirtiyor. Ve o ortamdaki insanların çoğunun aklı ermez. Yani bu genel bir ifade, insanların çoğunun aklı ermez. İşte o Arap müşriklerinin de çoğunun aklı ermiyor, diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu haram kılma meselesi, delilsiz olarak haram kılma. Yani düşünün, kendinizi o ortamda düşünün. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet edilen bir toplumdasınız. Ama Amr bin Luhayel Huzay bir takım şirkler karıştırmış. Helal haram hükümlere karıştırmış. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın din üzere. Ve insanların çoğu. Çoğu derken yani bu şirk olan eylemlere katılmayan rivayetlerde gördüğümüz bizim birkaç kişidir. Bu birkaç kişi dışında hepsi de şirke bulaşmış ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinine atfen kendilerini. Yani İslam üzere zanneden kimseler. Fakat bu şirkleri de benimsemiş. Yani Allah'ın dininde Amr-el-Huzay gibi birilerinde hüküm koyabileceği, helal-haram koyabileceği veya işte ibadet usulleri koyabileceği gibi itikatlara sahip olmuşlar. Allah Azze ve Celle işte insanların çoğunun ölçü olmadığını ifade ediyor. Şimdi biz kendi içerisinde yaşadığımız topluma baktığımız zaman bunu yine böyle düşünebiliriz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine nispet edilen bir toplum. Fakat mesela düşün, dün akşam bir şey yazdım siteye. Ebu Bekir konuşuyor, diyor ki, işte diyor bu Vahhabi selefiler diyor istigaseye tevesüle falan bunlara karşı çıkarlar diyor, onu istehaneyi yani Allah'tan başkasından yardım istemeyi bu selefiler gündeme getiriyor diyor. Delil olarak alındı bir şey var mı yok? Yani istigasenin delili yok, hemen mantık açıklaması falan. İşte buna sorsanız Zehebi imam mıdır imamdır, taberani imam mıdır imamdır, e bu şeyh imam mıdır imamdır. Ebu Bekir el-Muhri imam mıdır? Bak diyor, hep diyor, bu üç imamdan naklediyor. Bu üç imam Medine-i Nebevi'de e, aç kalıyorlar. Ebu Şeyh, hadis alimi veya İbnül Muhri, artık hangisi bilmiyorum tam olarak, kabre sesleniyor, ey Allah'ın Resulü açlık diyor. Taberan diyor ki, otur, ya bize yiyecek gelir veyahut da ölüm gelir diyor. Ya ölürüz veya yiyecek gelir, otur diyor. O sırada bir tane Seyyid, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan birisi geliyor. Yanında iki tane köle, elinde torbalarla yiyecek var. Diyor ki, işte beni diyor Allah Resulü'ne şikayet etmişsiniz, rüyamda gördüm. Allah Resulü bana bunları size getirmemi emretti diyor. Bak diyor, eğer diyor istigasiye şirk diyecekseniz, ilk önce diyor bu imamlara bir şirk, şirk koşlar dememiz lazım. İşte bu din onlar bilmiyor dememiz lazım. Böyle mugalatalar yapıyor. Mugalata olmasının sebebi pek çok açıdan. Öncelikle usul açısından baktığımız zaman, yani dinin esasları açısından baktığımız zaman, e, kitap ve sünnette, yani vahyin delillerinde şirk olarak belirtilen, bilinen bir şey olduktan sonra, işte bu taberan olsa, başkası da olsa şirk şirktir. Diğer taraftan bu kısa sahih midir? Sahit değil. Yani Zehebi de bunu ruhiye, yani rivayet edildi ki, anlatıldı ki, sigasıyla aktarıyor. <gülüyor> Muhaddisler herhangi bir kıssa veya rivayeti zikrederken eğer sıhhati konusunda şüphe duyuyorlarsa veya ellerinde sadece zayıf olarak rivayet edilmişse o isnadı zikretmeden bazen böyle rivayet edildi veya onun hiç isnadı olmayabilir. Böyle rivayet edildi derler. Bu da bu sigada rivayet ediyor. Isnatta zikretmiyor zaten. Yani Zehebi ile bu kişiler arasında en az 200 sene var, 2 asır var. Yani da, bu da en az dört ravi eder. En az. Dört tane ravi eksik arada. Yani kıssa hem böyle hem Zehebi'nin bizzat kendisi bunun zayıflığına işaret ederek şey yapıyor, aktarıyor. Diğer taraftan sahih olduğunu düşündüğümüzde değil, sahih değil ama, sahih olduğunu düşündüğümüzde bu dinden delil değildir. Allah Azze ve Celle Araf suresi 3. ayetinde sen Rabbinden vahyelilene uy. Başka dostlar edinip de onlara Uyma diyor. Yani kitap ve sünnet. Yine Ali radıyallahu anh'ın dillere pelesenk olmuş sözü. E, sen hakkı kişilerle bilemezsin. Önce hakkı bil. Hakkın kişilerini de bilirsin. Yani kişiler vasıtasıyla hakka ulaşılmaya çalışılmaz. Yani sen kitap ve sünnetten bir şey öğreniyorsun. Aa bu imam böyle yapmış. O zaman bunu terk edelim. Mesela e, Nurettin Yıldız Hasan ve Benna hakkında ben diyor Rab'taya diyor nasıl şirkteyim diyor. Hasan el Benna işte kabul ediyor Rab'ta'yı diyor. Yani kitap ve sünnet buna şirk diyecek ama Hasan el Benna yaptığı için ben nasıl şirk diyeyim diyor. Bunun gibi bu ölçü bozukluğudur. Yani bakın işte o yüzden dedim. İbrahim Aleyhisselam'ın kalıntısı zannedilen bir dinin üzerinde müşrikler Arap müşrikleri o toplum içerisinde olduğunuzu düşünün. Bütün ileri gelenler o toplumdaki bütün ilergelenler, ya ben buna nasıl şirkliyim, sahibeye nasıl şirkliyim ben? Yani bunu falan ve filan yapıyor. Bakın bu mantık. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi insanların çoğu akletmezler. Diğer taraftan, bu kıssanın sahih olduğu varsayılırsa, istikaseye, yani bundan istikase yaptıkları mıdır? İşte nasıl olur da eğer yaptırsa Allah Resul işte rüyasında geliyor işte bu yiyecekleri götür diyor falan denilirse. Şimdi bu adam, yani bu imam farz muhal, işte kabre seslendi açlık diye. Bunu cinlerden biri pekala işitmiş olabilir. Bu gelen kişi, Seyid olduğu söylenen kişi, doğru sözlü mü, yalancı mı, kim olduğu belli değil. Kim olduğu da belli değil. Bu yiyecekle geliyor. Yani şeytanların Batıl bir itikad yerleştirmek için bu türden hileleri zaten vaki olan bir şey. Daha önce anlatmıştık. Taberani'nin rivayet ettiği bir kıssa var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olmuş birisi geliyor. Fakat şirk dönemindeyken gördüğü bir kıssayı, olayı anlatıyor ki şüphe kalmasın. Yani bu konuda cevap nedir diye. Biz işte koyunları güderdik. Koyunların başından ayrıldığımız zaman yerimize işte Laat'ın veya Uzza'nın putunu dikerdik diyor. Koyunların başında bizim yerimize bekçiye devam etsin diye. Tekrar döndüğümüzde diyor bu putlara bağlı kurtlar bulurduk diyor. Yani bu putlar bağlamış. Bu halde bulurduk diyor. Yani bu aklımızı karıştırıyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan onlarla oynuyor. Yani şeytan aldatıyor. Şeytanın işi bu. Yani yani e, benzer bir olay İbn-i olan işte istigase, tevesül gibi konulardaki reddiyesi. Herkes tarafından malum. i̇bn Teymiye gibi bir insan bile kendisi anlatıyor bunu. İşte falanca bir yerde diyor, benimle istigasede bulmuşlar. İşte Medet-i i̇bn Teymiye demişler diyor. İşte biz de bulutlar üstünde gelmişiz, onların ihtiyaçlarını gidermişiz diyor. Biz diyor, ben diyor, o kavme gittiğim zaman bana anlattılar bunu diyor. Dedim ki onlara şeytan sizi Şirket bulaştırmak için kandırmış diyor. Benim diyor alakam yok böyle bir şeyle diyor. Yani düşünün şimdi bu gibi olayları şeytan insanların nezdinde batıl olan eylemleri yerleştirebilmek için yapar. Allah Azze ve Celle de ona zaten kıyamet gününe kadar mühlet vermiştir. Yani ayetlerde sabit. Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor Allah Azze ve Celle de. Sen mühlet verilenlerdensin buyuruyor. O halde ben onlara diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanaşacağım. Şükredicilerden bulamayacaksın onları diyor iblis. Allah Azze ve Celle de istisna ediyor an, ancak ihlas sahibi olan kulların müstesna diyor. Yani Allah'a karşı samimi olan ihlas Allah'ı birleyen demek demek. Yani niyetinde, amellerinde Allah'a birleyen, sadece Allah için amel eden demek. İşte tevhid ehli müstesna. Onlara senin bir zararın dokunmaz. Yani onlar saptıramazsın. Onlar Allah'a şükreden kimselerdir. Ama bunun dışında yani tevhidin dengesini kaybeden bu gibi kimselere gelince böyle abuk sabuk konuşuyorlar maalesef. Ee, ve ellerinde şer'i bir delil olmadığı için en azından bu meseleyi muhtelifun fih diyelim. Yani hakkında ihtilaf edilen bir mesele diyelim, şirk demeyelim." diyor. Şirk demeyelim diyor. Elinde delil olmadığı için aciz bir takım yorumlarla işte doktora gittiğin zaman diyor, işte şifayı ondan bilirsen elbette bu şırktir diyor. Şifayı Allah. İtikadı bu. Ama itikadı bu oldu halde doktora gidemeye ilaç alan müşrik olur mu? Hayır olmaz diyor. İşte bu tevesül meselesi, istikazı meselesi de böyle diyor. Yani Allah'tan başkasına seslenen bir kimse burada niyeti Allah'tan istemek. Yani mecazen ondan istiyormuş. Yani medet yaptı, Abdülkadir dediğinden mecazen bunu söylüyormuş. Düşünce bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, sahip bir hadiste bir tanesi Allah ve sen dilersen diyor bir konuşma esnasında. Ben Allah'a ortak koştun diyor. Ne dediğini biliyor musun? Beni Allah'a ortak koştun diyor. Bu adamın niyeti ne? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bağımsız olarak, Allah Azze ve Celle'den bağımsız olarak Allah ve sen dilersen mi demişti bu adam? Değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a ortak koştun diyor. Yani bu söz Allah'a ortak koşmaktır. Yalnız Allah dilerse de. Bu şekilde söyle diyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Bunlar böyle diyor. Ondan sonra aynı konuşmasında diyor ki işte sapla samanı karıştırmamak lazım. Evet katılıyoruz. Sapla samanı siz karıştırmayın. Bu ibadet meselesi değil. Doktora tedavi olmak veya ilaca başvurmak. İbadet meselesi değil. Eşyadandır. Yani Allah'a yaklaşma kastı olmayan işlerdendir. Ve bu konuda zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ilaç olan bitkilere başvurduğu, tedavi olduğu, doktora başvurulması, bunun cevazına dair zaten deliller de gelmiştir. Hiçbir delil olmasa bile yine caiz sayılır. Eşyadandır çünkü. Ama ibadet olan meseleye gelince bu söylediğim kaide el sünnetin, hatta bidat ehli de dahil buna. Yani fıkıhla ilgilenen herkesin ittifak ettiği bir kaidedir. İbadette asıl hürmet, haramlık, da asıl ibadadır. Yani herhangi bir şeyin hakkında Kur'an ve sayı sünnetten sarih, açık bir delil gelmemişse bu meseleye bakılır. Bu ibadet olan meselelerden mi? Yani kendisiyle Allah'a yakınlık arzulanan bir mesele mi? Dinle ilgili bir mesele mi? Yoksa insanların dünyalık sıhhat, ter, e, tedavi veya diğer dünyalık ihtiyaçlarıyla ilgili bir mesele mi? Eğer dünyalıksa asıl olan cevazdır. Ta ki onun haram olduğunu gösteren bir delil olmadıkça. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tedavi olunuz buyuruyor. Allah şifasını indirmediği bir hastalık yaratmamıştır diyor. Başka bir yerde diyor ki haramla tedavi olmayın. Çünkü Allah e, haramdasın için şifa yaratmamıştır diyor. Demek ki haram olan maddelerden uzak duracağız tedaviyi şey yaparken. Bak bir delil istisna etti. Haram maddeleri tedavide kullanmayı istisna etti. Bu delilden dolayı biz haram maddelerden yararlanmayız tedavide de olsa. Asıl olan ibadetlerde hurmettir kaydesi, haramlıktır kaydesine gelince, yani bu az önce zikrettiğimiz hadis gibi Allah'tan gayrından istemeyi ifade eden, Allah'tan gayrına ibadeti eden herhangi bir şeyin şirk olduğunu belirten naslar olmasaydı bile sadece şu ittifak edilen kaide bunun haram olduğunu en azından söylemeye yeterdi. Ondan sonra duruyor, devam ediyor. Diyor ki aynı konuşmasının devamında işte hallacı soruyorlar diyor. Kardeşim diyor yani bidat eline bidat, bidatçı demek lazım diyor. Yani bu adam işte şeriatın kalıcı kesmiştir bu adamı. Şimdi az önce zikrettiği kaidelere burada ters düştü. Hallacı, senin taberaniyi sevdiğin kadar, senin zehebiye verdiğin değer kadar hallaca değer veren bir sürü insan var bu ümmette. Sen onları nasıl şirkle suçlayabiliyorsun? Vahdet-i vücut düşüncesinden dolayı. Bak sen e, kendi kabul ettiğin esaslara muhalif düştüğünde işte buna da muhtelefun fih diyelim demiyorsun. Bilakis bidat elinin reddedilmesi gerekir diyorsun. Yani tasavvuf büyüklerinden geldi diye biz buna es geçmeyeceğiz diyor. Bu çifte standart. Bilakis eğer taberani veya başkaları şu atfedilen, aslında iftiradır bu, atfedilen kız gerçekten işlemiş olsalardı, evet şirk işlemiş olurlardı. Bunların taberani olması, bunların Ebu Şeyh olması kendilerini kurtaramazdı. Biz kişilere göre hakkı tayin edecek değiliz. Bilakis hakkı vahim delillerinden öğrenmek zorundayız. Bu vahyin delillerine uyanı doğru kabul eder, uymayan da yanlış kabul ederiz. Hakkın dışında bazıdan başka ne vardır? Yani bu asla ölçü değildir, ne sahabedir bu kimseler ne tabiindir. Yani insanların en hayırlısı sayılan dönemlerden de değiller bu imamlar. Ve onlara iftira yapılmıştır. Kısa her haliyle münkerlikler içermekte zaten. Hallac'ın durumuna gelince veya böyle meşhur sayılan kimselerin durumuna gelince işte sen Hallac'ı kabul etmiyorsun ama Hallac'ı seven, onu Allah dostu olduğuna inanan kimselere sen ne diyeceksin? Muhittin Arabi'ye ne diyeceksin mesela? Dolayısıyla Muhyiddin Arabi'den dolayı binlerce tasavvufeline ne diyeceksin? Hallac'a bidatci demek kolay. Aynı akidede olan, aynı akideyi daha fazlasıyla savunan İbn Arabi'ye de bir bidatçi de o zaman yüzünü görelim. Yani eğer ye eğer doğruya doğru olmak lazım diyorsun da gerçekten ne oldu da görelim. Hallacı öldü gitti, Hallacı diye bir tarikat yok. Ama onun düşüncesi, Vahdeli Vücut düşüncesi çok daha aşırılaşmış bir şekilde bugün bütün nakşilerde, bütün tarikatlarda var. i̇bn Arabi, Tazimi hepsinde var. İbn-i Arabi'yi halbuki kim tekfir etmiştir? İbn-i Teymi'ye tekfir etmiştir. İşte Hanefilerden Bedrettin el-Ayni'yi tekfir etmiştir. Bir de birkaç alim. Şafirlerden e, birkaç kişi daha var. Yani bunlar tekfir etmiştir. Ama çoğunlukta değil. Ama hallacı kendisinin yaşadığı dönemde bütün alimler tekfir etmiştir. Tasavvufçular hariç. Şimdi muktelefun fih sözünü, bakın burada işte falanca alimlere ben müşrik diyemeyeceğime göre, yani onlar şirk koştu diyemeyeceğime göre istigasiyede şirk diyemem. el Benna Rabıta yaptı diye ben rabıtaya şirk diyemem. Bunların mantığı bu. Yani o zaman e, kitap ve sünnetin getirdiği temel öğretilerden hiçbir şey kalmıyor geriye. Çünkü bütün pislikleri e, birilerinin saygı duyduğu, değer verdiği birileri yaptı. Hak ve batıl çizgisini tamamen belirsiz, kaybolmuş bir hale getirmeye çalışıyorlar böylece. Allah Azze ve Celle'nin işte bu ayetinde kınadığı, reddettiği dolayısıyla şirk üzere olduklarını ima ettiği bu kesim, bakın onların çoğu, onların pek çoğu akletmezler. Neyi akletmezler? İşte bu hakikati akletmezler. Çoğunluk, yani yüzdeye vurduğun zaman yüzde 99 İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet edilen şirk ve bidatlerle amel ediyorlar. Birkaç kişi tek tük parmakla sayılır, birkaç kişi onlara muhalefet ediyor. O muhalefetin bulunduğu toplumda düşünün kendinizi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine nispet edilen bu kadar kimse var. Onlar bilmiyor da şu 4-5 kişi işte Zeyd bin Amr bin Nüfeyl çıkmış diyor ki bu yaptıklarınız şirktir, İbrahim Aleyhisselam bundan biridir diyor. İşte bir Ebu Zer radiyallahu anh bunlardan ayrı bir şekilde. İşte bir Vareha bin Neffel var. Hatta bunlar e, itikatlarını aleni bir şekilde insanlara anlatamıyorlar bile. Zeyd bin Anruh bin Nüfel dağ kenarında, dağ kıyısında yaşıyordu. Yani toplumda yaşayamıyordu, barındırmıyorlardı. Yani hak eğer kişilerle bilinmeye kalkışılırsa o hakkın tarafları olan bir kişiyi bile etrafınızda göremeyebilirsiniz. Herkes din namına bugün türlü türlü şeyler söylüyor. Hakkın yürüsü asla kişiler değil. Neden falanca ve filanca işte mübarek zatlar. Yani mübarek saydığın veya etraflı saydığın, güzel konuşan veya iyi hasletlere olan bir takım kimseler neden falanca cemaatte, falan niye filan yerde, niye falan düşüncede bunlar kalbinize gidebilir ama bunların hiçbirisi ölçü değil. Hakkın ehli kimseler neden ayak takımı yani toplumun e, sosyoekonomik durumuna bakılarak neden düşük seviyeli kimseler? Bak bu ölçü değil. Zaten bütün peygamberler davetlerini getirdiklerinde Musa Aleyhisselam dili dönmüyordu. Düzgün konuşamıyordu. Daha konuşmayı bilmiyor diyorlardı yani. İşte Şuaib Aleyhisselam ve e, Lut Aleyhisselam bunlara işte siz aşırı temiz kalmak isteyen kimselersiniz. Yani siz aşırısınız diyorlardı. Yani hiçbir şey diye meseler Allah en Rasul gönderecek olsaydı meleklerden gönderirdi. Senin benim gibi insan bu da diyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderildiğinde Kureyş'te böyle seçkin sayılan ileri topluma önderlik eden elebaşlarından bir ya aileden değil sıradan bir yetim olarak dünyaya geliyor ve buna tabi olanlarda birkaç köle ezilen işkence gören. Yani bunları iman etmişler ama 10 13 sene Mekke dönemi 10 sene boyunca bu 10 sene boyunca iman etmiş bu kimseler hayatlarında bu imanlarından dolayı zafer görmemişler. Hep eziliyorlar 10 sene boyunca. Yani düşünün yani müşriklerin safından bir düşünün. Ya bunlar iman ettiler. Allah niye yardım etmiyor bunlara? Değil mi? Bunlar bile düşünülebilir. Müşrik düşünce. Falanca yere davete gidiyor, taşlanıyor, geliyor. Yani kimse icabet etmiyor, eziyet görüyor, geliyor. Yani e, değer yargıları demek ki Allah azze ve celle katına değer yargıları asla bu gibi şeyler değil. Kişilerin sosyoekonomik durumları değil, işte toplumdaki statüleri değil. Bilakis e, hakkın delilleri e, tevhiddir, Allah azze ve celle'nin gönderdiği vahiydir. 104. ayet. Yine bakın burada işaret ettiğimiz üzere taklidi kınayan ayetler geliyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin denildiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyse. Bakın Allah Azze ve Celle bir önceki ayette onlar aklı ermeyen kimseler demişti. Bu ayette de akletmeleri gereken şeyi söylüyor. Ya bu atalar bir şey bilmeyen, doğru yolda olmayan kimselerse? insan bunu sorgulamalıydı. Çünkü Allah Azze ve Celle herkesi bir fıtrat üzerine yaratıyor. Yani hakkı arayıcı bir fıtrat üzere. Demek ki bu insanlar kendilerine akıl verilmiş olmasına rağmen bu aklı kullanmadılar. Şu soruyu sormalar gerekirken sormadılar. Veya sorsalar bile mevcut ortama uymak işlerine geldi. Halen daha böyledir. Yani kıyamet gününe kadar da insan insanların imtihan süreci böyle devam edecektir. Hakkı görürsün, hakkı anlarsın, doğruyu anlarsın. Fakat o doğrunun gereğiyle amel etmek istediğinde işlerin ters gidecek, etrafından alaka kopacak, şunlar olacak, bunlar olacak, hesap edersin bunları. En azından bunlara ben uyum göstereyim de kendi itikadım neyse içimde saklayayım dersin ve her şeyi kaybedersin. İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden öyle buyuruyor, İslam alenidir. Yani açıkça ishar edilmesi gereken bir şeydir İslam. İman ise kalptedir. Takvada da buradadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İslam alenidir. Bu yüzden İslam'ın şartları dediğimiz şeyler hepsi aleni şeylerdir. Kelime-i şehadet getirmek. Kişi içinden kelime-i şehadet getirse onun İslam'ı yerine gelmez. Dil ile getirilir bu. Namaz kılmak, azalarla, ben gizlice namaz kılayım? Yok, hayır. Cemaatle, Müslümanların cemaatiyle bu namazı kılacaksın. Göstere göstere farz namazı. Oruç tutmak. Bu işte Allah azze ve celle benimle kulum arasındadır diyor. Ama farz olan orucu isaretmek etmek zorundasın. insanların içerisinde yiyemezsin yani. Oruç tuttuğun bellidir. Yiyip içemez. Zekat vermek. E, bu da devlet tarafından, İslam devleti tarafından bizatihi tahsil edilen bir şeydir. Bu da alenidir. Hac yapmak, yoluna güç etrene böyle. Bakın bunların hepsi alenidir. İslam alenidir bu yüzden. İman ise kalptedir. İman nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihsan hadisinde açıklamıştı, cibirli hadisinde açıklamıştı. Allah'a iman etmek. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa, isimleriyle, sıfatlarıyla, birlenmesiyle iman etmek. İşte kitaplarına iman etmek. Meleklerine rasullerine, ahiret gününe. Bunlar bakın hep e, kalple itikad edilmesi gereken şeyler. Qul deyin ki: "Amenna billahi" ve devam ediyor iman şartları eee ayet-i zikrediliyor. Deyin ki Allah'a iman ettik. Yani Allah'a iman ettik diyorsun ama işte ahiret gününe iman ettik, peygamberlerine, kitaplarına iman ettik diyorsun. Bunu söylemen İslam'dır bak. Ahirete Allah'a, peygamberlerine, yani iman esaslarına iman ettiğini söylemen İslam'dır. Bunu kalbinde gerçekleştirmen imandır. İslam aleni olandır. Yani bunu söylememizi istiyor Allah Azze ve Celle. Ben müminim diyemiyorsun. Ben müminim diyemiyorsun. Ama Allah'a iman ettim dersin. Kitaplarına iman ettim. Peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe, kader, kaderin hayrına ve şerrına. E, öldükten sonra dirilirse şey bunlara iman ettim dersin. Böyle demen ima İslam'dır. İslam'a nispet ediyoruz. Dilin ameli. Ama bunu kalpte gerçekleştirmek, yani kalbin fiillerinde gerçekleştirmek, bu da imandır. Allah Azze ve Celle bu imandan sorgulayacaktır. Ama dünyada Müslüman olabilmek, e, İslam'ın şartlarını zahiren yerine getirmeye bağlı. Yani parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye bir sözü kullanarak, e, işte bunları gizlemeyi, esas tutuyorlar. İşte benim kalbim temiz gibi bahanelerle İslam'ın ishar edilmesi gereken alametlerini hep öteliyorlar. Bu sebeple kadınlar tesettürü terk etmiş durumda. Yani İslam'ı yerine getirmiyor. Tesettürü yerine getirmeyen kadın. Alenin yani Müslüman kimliğinden sıyrılıyor. Erkekler Müslüman'a yakışan giyim şekillerinden gerek fıtri Hasretler bakımından gerek kılık kıyafet bakımından İslam'dan teberri diyor Fakat ben Müslümanım diyor Bakın bu birbirine uymayan şeylerdir Söz ile amelin uymamasıdır Bilakis Müslüman topundan serpuşuna kadar şapkasına kadar her şeyle İsla'mi bir görünümde olmak zorunda Zahiren böyle Ama bunlar olursa iş vermiyorlar aş vermiyorlar Hayır sana iş verecek olan kimsenin, aş verecek olan kimsenin elindekilerin sahibi de Allah Azze ve Celle. E sen buna iman ettin. Müslüman olmakla. Allah dilerse, o kimseler eliyle sana rızık verir, dilerse o kimseler vasıtasıyla değil de başka bir vasıtayla verir. Rızkını vermek Allah Azze ve Celle. Senin derdin o değil. Yani bu ne demek? Allah bana rızkımı vermiyor ki ben ona kulluk edeyim. Yani bu budur bakın. İşte bu sebeple bizim gözümüzde basit gözüken şeyler aslında Allah Azze ve Celle'nin rububiyetiyle bir çekişmedir. Sana rızkını veren, yani kuşların da, böceklerin de, hayvanların da her şeyin rızkını veren, yani korktuğun ve emin olduğun kimselerin sahibi olan Allah Azze ve Celle. Bu sebeple ee, rızk vermek Allah Azze ve Celle'nin görevi. Kendisi üstlenmiştir. Ama kulluk etmek bizim görevimiz. Eğer kulluk ettik de rızkımız verilmediyse böyle bir şey mümkün değil de. Sen Allah'a isyan ettiğinde, bunu, bu yollar rızkı elde ettiğini zannettiğin zaman o rızkı sana kim veriyor? Allah'tan başkası mı? O halde rızkının sana Allah'a itaat ederek gelmesini mi istersin, Allah'a isyan ederek gelmesini mi istersin? Rızkı veren tek makam, dikkat edin. Bu işte bizim imtihan olduğumuz noktadır. Yani dünya hayatı İslam'ı gerçekleştirmek ve imanı gerçekleştirmek. Bunun imtihanının e, sürdüğü bir hayat. Yani biz ne İslam'dan vazgeçeriz ne iman. Yani iman kalbimizde kalsın da zahirimizde, ee, İslam olmasa da olur, iman kalbimizde. Böyle bir anlayış kesinlikle İslam'a uymaz. Ne kitaba uyar, ne sünnete uyar. Ee, Allah Azze ve Celle'nin işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müslimde gelen rivayette buyurduğu gibi, Allah Azze ve Celle ben sizin görünüşlerinize ve şekillerinize bakmam, kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir rivayet tar tarikinde bunu sadece kalplerinize bakarım. Diye aktarıyorlar. Bu doğru değildir. Bunun sahih, mahfuz metni kalplerinize ve amellerinize bakarım şeklinde. Hadis. Ben şekillerinize, yani fakirliğinize, zayıflığınıza, şişmanlığınıza veya yakışıklığınıza, güzelinize bunlara bakmam. Diyor Allah Azze ve Celle. Fakat neye bakar? Kalplerinize ve amellerinize bakarım diyor. Yani kalple amel, ağzaların ameller arasında ayrılmazlık bağı vardır. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu şu hadisinde anlatıyor. Vücutta bir et parçası vardır ki, şayet o düzgün olursa ağzaların amelleri de düzgün olur. Şayet o bozuk olursa ağzaların amelleri de bozuk olur. Dikkat edin o kalptir diyor. Yani bir kimsenin amelleri bozuk ve benim kalbim temiz diyorsa, yani iman üzere düzgün, Diyorsa bu yalan. Eğer biz buna yalan demesek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözü yalan olur da aşağıya. Zahirdeki amellerin düzgün olması ile beraber, mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki münafıkları düşünün. Bunlar korkudan, yani İslam devletinin hakim olduğu, İslam'ın kurallarının uygulandığı bir ortamda korkudan, kendilerini Müslüman gösterebilmek için ne yapıyorlardı? Zahiren İslam'ın kurallarını yerine getiriyorlar. Ama dikkat edin, bunlar mutlaka açık veriyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor ki, ağızlarından bunu kaçırdılar ama kalplerindeki ağızlarından çıkandan daha büyüktür. Yani bakın, bunlar münafıklar kalplerindeki batılı, Gizlemek için ellerinden geleni yapan kimseler. Ama çok nadir bazı yerlerde bazı davranışlarıyla kalplerindeki şeyin tezahür etmesi söz konusu. Bu kadarıyla bak. Bitik kalplerden bazen de olsa bunlar çıkıyor. Peki o münafıkların sadece bazen el dillerinden kaçırdığı, azalarından kaçırdığı bu çirkin amelleri hayat düzeni olarak ve Müslüman olduğunu söyleyen kimselere ne dersiniz? Yani gücü yeten konularda bir ikrah altında olmaksızın herhangi bir zorlama veya kafalarına silah dayanma gibi bir durum olmamasına rağmen ameller kafirlerin amelleri. Kim? Kafirlerin giyimi. Müslümana ait kimselerin değil. Bunlara ne dersiniz? Yani düşünebiliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında işte Tarkan gibi veya şunun gibi, bunun gibi batıl eylemleriyle meşhur olmuş birisini taklit eden bir Müslüman çocuğu, genç veya delikanlılardan birisi. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ve o toplum buna müsaade etsin. Bugün maalesef bunlar standart hayat tarzı haline getirilmiş durumda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lanet ettiği giyim şekli, kadınlarda, erkeklerde, Normal, hiçbir şey yokmuş gibi hayat düzeni edinilmiş durumda. Ve bu kimseler iddia etsin ki benim kalbim temiz. Vallahi sizden çok azını yapan, çok az şeyleri azalarından veya dilinden kaçıran kimselere sabiler münafık diyordu. Yani burada e, İslami hayatın işte toplumda bir ağırlığı yok. Kişiler hani Kendisini İslam'a nispet etmek için e, münafıkların bulundukları ortam gibi de değiller. Biraz daha serbestler. Bu sebeple aslında ortadaki şey Müslümanım diyen bugünkü insanların çoğunluğunun münafık olduğudur. Bu bir hakikattir. Ve bunu değiştirmek, tevbe etmek insanların yine kendi elindedir. Biz zahirimizi düzeltirsek kalplerimiz de buna göre ıslah olur Allah'ın izniyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte kendi toplumuna intisap eden, İslam toplumuna intisap eden bu Müslümanları zahirlerini düzelterek kalplerini düzeltti. Vesile oldu. Kalplerindekini bilmiyor muydu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hatta açıkça söylüyorlardı. Müslüman ol diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Canım istemiyor diyor. Yani Müslüman olmak istemiyorum diyor. canım istemese de Müslüman ol diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne demek bakın bu? Canını istemese de Müslüman ol demek ne demek? Yani İslam'ın kurallarına uygula, zahire, bu topluma uy, namazlara iştirak et, zekata iştirak et. Yani aslında bunların hepsi kalbi tezki eden şeylerdir. Bunlara uy. Giyimin, şeklin, davranışların Müslüman gibi olsun. İşte böyle Müslüman olan kimseler, kıytırık Müslüman olan kimseler, yani çok geçmeden İslam'ın zahirdeki amellerinin, Terbiye edici olması sebebiyle samimi kimselere dönüşmüşler. Bugün sahabe olarak radiyallahu anh dediğimiz kimselerdir çoğu. Kimisine sadece mesela Hayber'de fethedildiği zaman orada elde edilen ganimetleri vererek gönüllerini alıyor. Zahire Müslüman oluyor bunlar. Bir müddet münafıklıklarına devam ediyorlar. Bazılarını Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kabilesinin lideri olduğu için idare ediyor. Münafıklıklarını biliyor. Ama onun Müslüman olması kabilesinden pek çok kimsenin kendisini İslam'a nispet etmesi demek. Bu ne demek? Onların hepsinin İslam'ın zahiriyle amel etmeleri demek. Bakın demek ki bir insan nasıl Müslüman oluyor? İslam'ın zahirdeki kurallarını uygulamakla. Peki bir Müslüman İslam'ın zahirdeki bu kurallarını terk ederek kafirlere benzeyerek ne oluyor? Görünüşü kafir ama kalbinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Mümin olduğunu iddia ediyor. Yani münafıkların görünüşü Müslümandı. Kalplerinin iman ettiğini iddia ederken görünüşleri de Müslümandı. Yani zahirlerinde bir İslam vardı. Şimdikiler biz zahirlerini bilmiyoruz. Zahirlerinde Müslümanlık görmüyoruz. Kalplerini hiç bilmiyoruz. Bir tek dilleriyle Müslüman olduklarını söylüyorlar. Biz bunu kendi nefsimize nasihat olarak söylüyoruz. Yani eğer biz şeklen İslam'ın kurallarına uyarsak, elbette hiçbirimiz işte kalbimizin tertemiz, mükemmel olduğuna imanımızın mükemmel olduğunu iddia etmiyor. Ama bu kusurlarımızı inşallah zahirde Allah'ın emirlerine inkiyat ederek, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine boyun eğerek kalplerimizin böyle terbiye olmasına bunlar birer vesiledir. Bu sayede Allah bizim pek çok günahlarımızı bağışlar onun dilinden de ki diyor ey Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun yani Resul'e tabi olun ki Allah da sizi sevsin yani Allah'ın bizi sevmesi Resul'e ittibaya bağlıdır ve bu sayede günahlarınızı bağışlasın kim de yüz çevirirse onu da küfürle tehdit ediyor Allah Azze ve Celle zahirimizin de batınımızın da İslam'a ve imana tam bir boyun eğmesi gerekir ee, bu ayetlerde onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasulüne gelin. Yani kitaba ve sünnete gelin. Sadece vahiy gelin dendiğinde ne diyorlardı? Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Aha, Az önce zikrettiğimiz Ebu Bekir Sifil gibi mantıkların söylediği şey bu. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Yahu kitabı ve sünnete gelin. Sadece Kur'an ve sünnet, sadece vahiy. Allah Azze ve Celle ta Nebi ve Vesselam'ın davetinin başladığı zamanda bu ayetini indirmiş ve bu hitabı yapmış. Allah'a ve Resulüne gelin ve onlar ne demiş müşrikler? Biz atalarımıza uyarız. Şimdi diyecekler ki ya işte müşrikler hakkında enmiş bize mi söylüyor? Valla burada e, muhatapların kim oldukları değil önemli olan. Davranışların neye benzediği? Demek ki Müslümanlar neye benziyor davranışı? Sadece Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere teslim olmaya yanaşan kimselerdir. Müşriklerin tavırları ise ve onlara benzeyenlerin tavırları ise atalarımız üzerinde bulduğumuz şey, yeter bize diyenlerdir. Ve cevap geliyor. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimselerse? Ya, yani ihtimal mi bu? Bir ihtimal. Kuvvetli bir ihtimal. Bu ihtimali ne ortadan kaldırır? Delil ortadan kaldırır. Nerede deliniz eğer atalarınız doğru yoldaysa? Yani falan ve filan hazretleri işte şu yaptığı şirk mi? Diyorsanız onun şirk olmadığının delili ne? Kitap ve sünnet bunun şirk olduğunu söylüyor. Bunların müşrik olmadığının, şirke düşmediklerinin, şirke düşmeyeceklerinin delili ne? Bakın dikkat edin ayete. Zümer suresi Aleyküm selamun adına. 65 miydi? Sen dahi Allah Azze ve Celle Resulüne hitap ediyor. Sen dahi eğer Allah'a ortak koşacak olursan bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Zümer 45 miydi? 65 miydi? Eğer sen dahi Muhammed ve Vesselam'a hitap bu. Allah Azze ve Celle'den. Eğer sen dahi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi Allah'a ortak koşacak olursan bütün 65 değil mi? Bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani Resul Aleyhissalatu vesselam bile Allah azze ve celle'nin bu tehdit karşısında titremektedir. İsa Aleyhisselam bile sorguya çekildiği o günde ne yapacağını bilmiyor. Ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın zaten kitabında ben bile yarın bana ne yapılacağını bilmem diyor. Evet 105, ey iman denler. Bu da önemli bir ayet. Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde o sapanlar size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ebu Amir el-Eşari radıyallahu anh'tan Evtas'ta Müslümanlardan birisi Eşarilerden birini öldürmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Amir. Bu duruma karşı çıkmadın mı dedi. Evtas'tan Müslümanlardan birisi Eş'arilerden birini öldürmüştü. Ve bu duruma karşı çıkmadın mı diyor Allah Resulullah aleyhissat ve sellem Ebu Amir'e. O da bu ay bu ayet okudu. Yani ey iman edenler siz kendinize bakın. Yani hiç sağa sola karışmayın. Eğer siz doğru yoldaysanız, sapanların size bir zararı olmaz, bu ayeti delil getiriyor. Yani bu ayetten dolayı o Müslüman diğer Müslüman'ı öldürmesine karşı çıkmadım, diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, nasıl yorumluyorsunuz? Yani ayeti nasıl böyle yanlış yorumluyorsunuz? Bu ayette şöyle denilmek isteniyor. Ey iman edenler, siz hidayet üzere olduktan sonra kafirlerden sapanların size zararı olmaz. Yani kafirlerin küfre sapması, müşriklerin şirke sapmasının size bir zararı olmaz. Bunu Ahmet İbni Nebi Atim ve sahip sahibi isnatla rivayet ediyorlar. Yani emri maruf ve nehyanın münkeri ortadan kaldırmış değildir. Müslümanlar için bu halen devam eder. Yani vahye ittiba edenler için bu halen devam eder. Kays bin Nebi Hazım'dan gelen rivayet Ebu Bekir Radyalan kalkıp, Allah'a hamdü senatikten sonra bu ayet okudu ve şöyle dedi. Ey insanlar, siz bu ayeti okuyor ve yanlış uyguluyorsunuz. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Yani bu ayeti okuyorlar, siz kendinize bakın denildiği için orada. Kimse kimseye karışma, kim ne günah işlerse işlesin. Yani münkere karşı çıkma yok. Siz diyor, yanlış anlıyorsunuz diyor Ebubekir radiyallahu anh. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ey insanlar, yanlış eğer insanlar, estağfurullah, eğer insanlar yanlış bir şey görür de onu değiştirmezse, yani ona karşı çıkmazsa, Allah'ın onların hepsinin üzerine azabı indirmesi pek yakındır. Eğer münkere karşı çıkılmazsa, bidatler, revaca gelip de ilim ehli bunlara reddiye vermezse, yanlışlar fısk, fücur işlenir de buna eliyle gücü yeten eliyle mani olmaz. Diliyle gücü yeten buna diliyle mani olmaz ve bundan hiçbirine gücü yetmeyen de kalbiyle buğz etmezse işte Allah o topluma azabını umumileştirir. Yani içerisinde iyilerde, kötülerde, o günahı işleyenlerde işlemeyenlerde hep birlikte o azaba muhatap olur. Bunu da Ahmet bin Abel Ebu Davud, Tirmiz Maca'ya başkaları sahip isnatlar rivayet ediyor. Değişik bir açısı Ebu Umeyye eş Şabani anh'tan Ebu Sâlebel Huşeni radıyallahu anh'ın yanına girip bu ayetle nasıl amel etmektesin diye sordum. Yani bu siz kendinize bakın. Ayetiyle nasıl amel ediyorsun? Ebu bu e de sahabeden. Dedi ki, vallahi bu soruyu bu ayetten haberdar olan birine sordum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda, yani kim kimse Allah Resulüymüş, şöyle buyurdu. Evet, bu ezberlenmesi gereken, yani kafaya, kalbe yazılması gereken Dikkatten kaçırılmaması gereken hadislerden birisi. Siz iyiliği emredip kötülükten yasaklayın. Ancak cimriliğe boyun eğildiğini, yani Allah yolunda harcama yapılmayıp da her ne kadar dünyevi işlerde, dostluk, alışveriş gibi şeylerde cömertçe davranılsa bile Allah yolunda cimriliğe boyun eğildiğini, hevaya tabi olunduğunu, dünyanın ahirete tercih edildiğini, ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman kendi nefsine bak ve toplumun sorumluluğunu üzerinden at. Sen kendini kurtarmaya bak yani. Şüphesiz arkanızda sabır gerektirecek günler vardır. O gün sabreden kişi ellerinde kor tutmuş gibi olacaktır. O zaman salih amel işleyenlerin ecri sizin gibi amel işleyen 50 kişinin ecri kadardır. Salih amel kitaba ve sünnete uygun olan ameldir bidatlerden uzak, şirkten uzak, yalnızca Allah Azze ve Celle'nin veçi aranılarak yapılan ve Resulüne ittiba edilen amellerdir, salih ameller. İşte böyle bir zamanda, yani sünnete, kitabı ve sünnete tutunan kişi elinde kor tutmuş gibi olacak. Yani bundan canı yanacak. Sabretmesi gerekecek. O zaman sizden 50 kişi gibi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu beceren, sabreden kişi için Sahabilerden 50 kişi gibi ecir var. Peki ne zaman bu hadisin başında dikkat edin? cimriyle Allah yolunda cimriyle boyun eğildiği zaman, hevaya tabi olunduğu zaman, yani Kur'an ve sünnet dışında kişilerin arzulara tabi olması, bu bidatler de dahildir buna heva tabirine. Dünyanın ahirete tercih edildiğini gördüğün zaman, yani ahirette cenneti, cehennemi, bunun gibi şeylerden çok dünyada uğrayacağı zararı veya dünyada elde edeceği karı ön planda tutma. Bu olduğu zaman ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman. Her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiği, işte bir adam mezhep ediniyor, o mezhepten gidiyor, tarikat etmiyor o tarikattan gidiyor. Herkes tarikat ehli, herkes mezhep ehli, kime anlatacağız? Anlatma otur. Sen kendini kurtarmaya bak. Yani ben gideyim işte falanca harcı ikna edeyim, anlatayım. İnanın bidat ehliyle konuşan kim varsa mutlaka onlardan bir takım hasletleri farkında olmadan ediniyor. Harcıyla konuşan, harcilerden olan düşünceleri kendi harcıya karşı çıksa dahi mutlaka harcının fikirlerini e, ediniyor. Mürceyle konuşan, mürcenin fikirlerini ediniyor. Farkında değil. Sufiyle konuşan sufilerden bir şeyleri ediniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisi, diğer bir hadisi, Ali İmran Suresinin 7. ayetinin tefsirinde geçmişti, zikretmiştik zaten. Bukhara ve Müslim rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, müteşavihlere tutunanlar gördüğünüz zaman onlardan sakının. Yani bunlara anlatın doğrusunu demiyor bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Senin işin değil. Siz kendinize bakın ayeti ve bu hadis işte bu konuda. Bidat ehli bir yol tutmuş. Sen onun bidat olan düşünceler savunduğunu gördüğünde, tarikatçılığı, hariciliği, mürciyeyi, kaderiliği, hizbut tarihciliği, şunlar bunları gördüğünde uzak dur. oturma, konuşma, anlatayım, ikna edeyim de hidayetine vesile olayım, böyle düşünme. Allah ve Rasulü sana bakın bunu emrediyor, siz kendinize bakın. Ne zaman? İşte bu olduğu zaman. Her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman sen doğrusuyla amel et doğru itikadı vahiden edindiğin doğru itikadı uygula insanları Allah sana çevirir veya çevirmez bu Allah Azze ve Celle'nin işi kalpleri hidayet etmek Allah Azze ve Celle'nin işi bize düşen şey sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hidayete tabi olmak ona tabi olduğun oranda başarırsın bizim gayemiz insanların gönlünü etmek değil zaten Ha. Bir takım insanların hidayetine vesile olursan bu başka ama alıcıları açarak sana gelmesi lazım. İcabın da seni zorlaması lazım hakkı anlatman için. Yani bu kadar hakkı ayaklara düşürücü olmayalım. Onu çok değersiz bir hale getiririz aksi takdirde. Çünkü e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları 23 senede çağırdığı hidayet, Öyle bir günde birkaç kelimeyle anlatılacak bir mesele değil. Yani Allah Resulü Aleyhissatü vesselam la ilahe illallah deyin, kurtulun diyordu. Evet, bu getirilebilir. Fakat hangi toplum? müşriklerin Müslüman olmaya çağrılmasıdır bu. La ilahe illallah dendiğinde bunun manası onlar anlıyorlardı. Bugün la ilahe illallah ehli, la ilahe illallah diyen insanlar 73 fırkadır. Bunları en iyi bilen kalplerini, bunların ikitatlarını, sözlerini en iyi bilen Allah Azze ve Celle ve Rasulullah Vesselam biz onlardan sakındırıyor. Bunlara anlat, bunları çevir değil bak. O yüzden ilim ehlinin bunlara ilmi reddiyeler vermesi gerekir. Kitaplar yoluyla, sohbetler yoluyla. Fakat onlarla gidip münazara etmek, gel seninle bir münazara edeyim, bu yasaklanmış bir yoldur. Selefin e, kesinlikle yasakladığı bir yoldur. İlim ehline bile bakın. İlim ehline bile yasaktır. Bunlarla münazaraya oturmak. Bunlara gidip münazar etmek. Ama eğer bu kimseler gelir de hidayete talip olurlarsa o müstesna, onlara hak anlatılır. Ama münazara için gelirse biz münazaraya yokuz, tartışmaya yokuz. Eğer itaat edilecekse, Allah uğruna itaat edilecekse Allah azze ve celle'nin kavli budur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti budur deriz. Yok tartışma açılacaksa işte biz o tartışmalarda yoğuz. Yani selefin metodu budur. Kim de bu tartışmalara girerse, bu konuşmalara girerse bilin ki o da bir bidatçıdır. Yani gidip bidat eline, onlara ben size haktan anlatayım diyorsa, sünneti savunmak için bile gitse o bidatçıdır. Ahmet bin Hanbe ve Rahimullah e, Harisel Muhasibi'yi bu yüzden bidat ehli ilan etmiştir. O cehmilere ve benzerlerine sünneti savunmak için reddiye veriyor. Yani kitap yoluyla veya başka yoldan bahsetmiyoruz. Onlarla oturup diyalog yapma yolunu kastediyoruz. Yani bidat ehli kendilerine göre bir yol tutmuştur. Onlara sakın değer vermeyin. Onların eee Hidayet olması, Allah'ın onları hidayet etmesi ancak üzerinde bulundukları pislikten teberre edip gelir. İşte ben harcıydım, ben bundan tevbe ettim. Bunu bir pislik olarak görüyorum. Bana hakkı öğret derse bir kimse, bu, bu kimsedir ancak. Anlatılacak bu. Ben Sufiydim, ben bunu terk ettim. Ve ben Sufiliğin sapıklık olduğunu görüyorum. Teberre ettim ondan. Ben hakkı öğrenmek istiyorum. Bunu anlatılır. Adam senin karşısında Sufiliği savunuyorsa sen sus, Bu daha konuşma. batıl akideleri savunuyorsa konuşma bununla. Tartışmasına girme. <gülüyor> Vay efendim o şöyle dedi de ben ona böyle dedim. Sakın bunlara girmeyin. Kim bunu yaparsa o da bir bidatçıdır. İmam Malik rahimuullah bir tanesi geliyor. Seninle diyor münazar etmek istiyorum diyor. Münazar edersek ne olacak diyor? Eğer diyor hak sende ortaya çıkarsa ben senin şeyine dönerim. Akidene dönerim. Eğer benim söylediklerim de ortaya çıkarsa sen benimkine dönersin diyor. Vallahi ben sen tereddüt içerisinde görürüm. Yani dinden dine giriyorsun. Benim dinim haktır, bir tanedir. Benim bunda bir şüphem yok. Senin şüphen varsa git başkasıyla tartış, diyor. Yani e, mesele budur. Biz ne Kur'an'dan tereddüt ediyoruz, ne sünnetten tereddüt ediyoruz. Yani bizim bu konuda tartışacak bir şeyimiz yok. Herkesin ittiba etmek zorunda olduğu şeyde Kur'an ve sünnettir. Yani vahyin aslıdır. Ama bunun dışında şeyler, reyler... Kitap ve sünnetin dışında reyler söz konusu ediliyorsa yani selef bunun kalpleri sepici olduğunu, yani kalbin bir sünger gibi olduğunu ve bu gibi şeyler geldiği zaman mutlaka o sünger içerisinde nasıl ki işte siz ne kadar yıkarsanız yıkayın süngeri, eğer onun içerisinde pislik girmişse onun içinde kalıyor. Bu bidatler geldiği zaman o kalbi böyle ifsad edici olabiliyor. Bu yüzden kitap ve sünnet naslarıyla beraber selefin bu konudaki tutumu da çok şiddetli olmuştur. Bir tanesi geliyor diyor ki İbni Sehrine sana bir şey söyleyeceğim diyor. Yani bir kelime diyor. Bidat elli. Yarım kelime dahi söyleme diyor. Konuşma. Tavus Rahimullah'a oradan kaderi birisi gelince oğluna diyor ki aman oğlum diyor kulaklarını itika bu gelen kaderidir diyor. Hiçbir şeyini işitme. Çünkü kayde bir girerse o yani yer eder. Ama şimdi bakıyoruz biz adam YouTube'u açıyor veya kanalları açıyor Bidatçı dediğimiz insanı dinliyor Abdullah Yolcu'yu dinliyor ne bileyim Mustafa İslamoğlu'nu dinliyor Abdullah İzbendir'i dinliyor bunları dinliyor, Edip Yüksel'i dinliyor niye dinliyorsun? ondan hak mı öğreneceksin? ondan hak öğrenemezsin ondan gelecek şey batıldır ve batıl Hak zannettiğim bir batıldır. Yani batıl, batıl olduğu surette gelmiyor. Hak zannedilerek geliyor. Bugün insanlar bu tür bidatları rahat hareket ettikleri için bakın sünnet inkarcılarının sözlerinden etkilendiler ve kalplerinde yer etti. Bakın sadece bir örnek vereyim. E, nur cemaatleri genelde sünnete tazim eden tasavvuşlar hakeza böyle. Ve bizim toplumumuz işte ağırlık olarak nurcu, tarikatçı böyle bir yapıya sahip yani sünnete saygılı bir toplum aslen. Yani tuttukları yol bakımından yolların esası sünnete saygılı bir toplum. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk televizyonlara çıkıp tuhaf şeyler söyleyince çoğu kimse onun söylediği şeylere itibar etmeyerek dinledi yine de. Akşam televizyonda dinledi sabah sövdü ona. Öyle zannetti. Akşam dinledi, işte böyle şey mi olur dedi. Reddetti zannetti. Yaşar Nur'dan hiç etkilenmediğini zannetti. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sünnetin vahiy olduğunu, toplumun intikadı buydu. Şimdi kimse bilmiyor. Hatta şunu söylüyor. Nurcusu da söylüyor, tasavvufcusu da söylüyor. Bir şey diyor, eğer Allah Kur'an'da emrediyorsa o farzdır diyor. Eğer hadis de geliyorsa yapsan da olur, yapmasan da olur diyor. Bakın, Yaşar Nuri gibileri dinlemenin topluma etkisi. Sözde işte tavuktan kurban oldurmayı inkar ettin ama temel akide geçti sana. Adamların metodu geçti sana. O, o metotlardandır ki, hadisler eğer Kur'an'a uygunsa alırım, uygun değilse almam. Uygun değilse, Kur'an'a uymuyorsa onu Allah Resulü söylememiştir. Evet doğru, Kur'an'a uymayan bir şey Allah Resulü söylememiştir. Kaydı olarak doğru bir söz. Ama... Bunun Kur'an'a uyup uymadığını kim tespit edecek? Kur'an'ı anlamamız, doğru bir şekilde anlamamız Resulünün beyanına bağlı değil mi? Eğer Resulünün beyanından koparırsan, Kur'an'ı bir kere doğru anlayamazsın. O halde sen bir hadisin Kur'an'a uyduğunu nasıl anlayacaksın? Yani... Birinin Kur'an'a uygun bulduğunu diğer reddediyor bu yüzden. İşte düşmanların istediği şey de buydu. Bu fikirlerin yayılması, ta ilahiyat fakültelerinde ders olarak okutulana kadar bu yayıldı. Hatta Hanefi'nin bir esası zannedildi. İnanın Ebu Hanife bu akidede değildi. Yani Sünneti Kur'an'a arz etmek düşüncesi Ebu Hanife'nin düşüncesi değil. Ama Ebu Hanife e, akılcı, mantıkçı, reyci ekolü temsil eden bir imam olarak bilindiğinden yani sünnetten pek çok şeye muhalif olmasıyla bilindiğinden Ebu Hanife'nin ismi kullanılarak Mutezle'nin, Cehmi'lerin akideleri Ebu Hanife'nin isminin altına sığınarak sokuldu. O yüzden Yaşar Nuri gibi, Mustafa İslamoğlu gibi Rasul düşmanları, sünnet düşmanları hatta İslam düşmanları kendilerini Ebu Hanife'nin arkasına gizlediler. Özgürlükçü görüş. Ahmet bin Hanbel'e, Malik'e, Şafi'ye saldırırken bunlar işte sünneti motamot takip eden işte sünnet karşısında hiç akıl yürütmeyen kimseler diye kötülerdiler. Bak Ebu Hanife böyle değildi diye Ebu Hanife'yi e, bulaşık süngeri gibi kullandılar. Onlar Ebu Hanife'ye tazimlerinden değil. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh'ten de e, aynı şey rivayet edilmiştir. Zikrettiğimiz rivayetteki aynı mana. İbn Mesud radıyallahu anh yine dedi ki bu ayetin tevhli henüz gelmemiştir. Yani siz kendinize bakın. Sap, eğer siz hidayet üzere olursanız, sapanların sapmasının size bir zararı olmaz. Bu ayetin tevhli henüz gelmemiştir. Yani uygulanacağı vakit henüz gelmemiştir demek istiyor. Kur'an indirildiği yere indirildi ve bir kısmı ayetlerin tevhli Kur'an inmeden önce geldi. Yani o olayın, o ayetin ihtiva ettiği emir, yasak veya hükümler o ayet indirilmezden önce gerçekleşti. Bir kısmının tevili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gelmiş ve bir kısmı ondan yıllar sonra gelmiştir. Yani Allah Resulü vefat ettikten sonra da ayette bahsedilen olaylar gerçekleşmiştir. Diyor ki bir kısmının tevili de bugünden sonra yani sahabenin de aslından sonra bir kısmının tevili ise kıyamet günü zamanındadır. Bir kısmının tevili hesap. Cennet ve cehennem zamanıdır. Kalpleriniz ve istekleriniz bir olup, kalpleriniz bir, istekleriniz, arzularınız bir olup, fırkalara ayrılmadıkça, dikkat edin İbn-i şu basiretine, kalpleriniz bir olup, istekleriniz, arzularınız bir olup, fırkalara ayrılmadıkça ve birbirinize acılar tattırmadığınız sürece, yani reddiyeler savaşlar gibi ümmetin birbirine girmez, sürece, iyiliği emredip kötülükten nehyedin. Kalpleriniz ve istekleriniz ayrı oldu. Kalplerimiz ayrı şu an bidat elinden. Elhamdülillah. Fırkalara ayrılıp birbirinize acılar tattırdığınız zaman, herkes kendi nefsinden sorumludur. İşte o zaman bu ayetin tevhülde gelmiş olur. Yani ümmetin fırkalara ayrıldığı zamanları kastediyor İbn-i Onların vefatından yani sahabelerin vefatından kısa bir süre sonra zaten bu fırkalar baş göstermeye başlamış. Gruplaşmalar meydana e gelmiş ve e, ciddi savaşlara varan derecede zıtlıklar ortaya çıkmıştır. İşte bu zamana e, gelindiğinde bu ayetin tevli gelmiş olur. Yani bu ayetin hükmü o zaman geçerli olur diyor. İşte bahsettiği asrın biz artık sonlarındayız. Yani fırkalaşma e, tam anlamıyla şu an hakim. Yani herkes kendine göre bir görüş edinmişse ne anlatacaksın ki? Zaten e, temel kriterlerde birleşemiyorsun. Sen Kur'an, sünnet diyorsun, vahiydir bunlar diyorsun. İki şeyden ibarettir vahiy, kitap ve sünnet. Adam başka bir şey peşinde. Temel deliller olarak icma diyor, kıyas diyor, kimisi akıl diyor, istihsan diyor, farklı farklı şeyler söylüyor. Yani temelde birleşmişliğin yok ki zaten ne anlatacaksın? Sünneti kabul etmeyen bir adama temel olarak vahiy olarak kabul etmeyen bir adama İsa Aleyhisselam hakkında onun üzerindecek 100 tane hadis gelir. Bugün hadi bunlara ikna ettin, yarın kabir azap patlayacak. Yarın işte cehenneme giren bir daha oradan çıkar mı, şefaat var mı? Öbür gün işte güneşin battan doğması doğru mu var mı böyle bir şey? Yani bu hadisle gelmiş ne varsa e, teker teker karşısına çıkacak. Ama ne zaman ki insan Teslim olur Allah'a ve Rasulüne, yani İslam olur. Allah'tan ve Rasulünden gelen ne varsa buna ittiba eder. İttiba tebidini gerçekleştirir. İşte o zaman buna anlatılır deliller. Böyle olmayan kimse boşa ne sen vakit kaybet ne de bu dine, bu davete zarar ver. Çünkü senin böyle olan bir kimseye anlattığın şey aleyhine kat kat katlanıp dönecektir. Başta söylemeye çalıştığım gibi, İslam'ın bugün 73 fırkadan bağımsız bir şekilde anlaşılması yani 72 fırka cennet fırkalarından uzak bir şekilde say İslam'ın anlaşılması zarureti vardır. 72 fırkayı reddetmek gerekir. Yani İslam'ı anlatabilmek 72 fırkaya da reddiyeti de gerektiriyor aynı zamanda. Yahudileri, Hristiyanları, işte ateistleri, deistleri, şunları, bunları küfür akımlarını reddettiğin gibi İslam'ın içindeki sapıklıkları da reddetmek gerekiyor. Dolayısıyla bir günde anlaşılan bir şey kesinlikle değil. Yani billa ila illallah de kurtul değil olay. Öyle olmadığı için sen bugün 10 tane şeyi anlatmaya çalışırsın birisine onun kafasına bir şey yer eder. Diğer dokuzun yanlış anlar. Hiç anlamaz veya. Ve bir ekol mensup olduğu için mensup olduğu ekole göre tartmaya çalışır senin söylediklerini. Vahin delillerine göre değil. Çünkü o daha temel ölçüyü kavramadı ki. Hangi ortamda yetişmişse onun ölçüleriyle bakıyor zaten olaya. Ayete de öyle bakıyor, hadise de öyle bakıyor. Vakalara da öyle bakıyor. Yani kafa değişmedi. Format atılmadı bu kafaya. Hocasına gidecek, falana gidecek, filana gidecek ve onun zaten küçüklükten beri içerisindeki yetiştiği toplumda kendisine ekilmiş batıl şeyleri Yeniden neşon neva bulduracak kocası ve senin söylediklerin onun yanında bir cüce gibi kalacak bir günde anlatmaya çalıştığın şeyler. Ondan sonra senin yüzüne bir daha bakmayacak veya hep şeyli bakacak ee, yanlış bir algıyla bakacak her yerde de senin hakkında böyle bahsedecek. Bunlar var ya bunlar işte ee, ne yapıyor mesela camide namaz kılmıyorlar ve senin anlattıklarından anladı bu. Bunlar namazlar cem ediyor. Bunlar şu kadar mesafede sefer oluyor. İşte bunlar çorabına mes ediyor. Adamın anladığı bu. Ve bunu hangi kafayla değerlendiriyor? Gidecek hocasına veya içinde bulunduğu ortama senin bu hüküphelerini orada çürüttürecek. Bir daha senin söylediklerin hep şaibeli gelecek. Birakis batılı terk etmedikçe, batıl ile alaka kesilmedikçe, Hak yetişmez. Bakın kelimeyi tevit tevhid, la ilahe illallah var ya, sadece bu kelimeye baktığınız zaman söylemek istediğimizi anlarsınız. Önce la ilahe geliyor. La ilahe, önce nefi geliyor. Hiçbir ilah yok. İllallah, sadece Allah var. Yani batıl olan unsurları silmedikçe hak anlatılmaz. Kirli suyla dolu bir bardağa ne kadar temiz su ilave ederseniz edin, o su hep bulanıktır, hep pislik vardır onda. İlk önce onun bir boşaltılması lazım, yıkanması lazım, ondan sonra temiz su konması lazım. İnsanların kalpleri de böyledir. Kirli kalplerle, yani batıl fikirlerle, batıl itikatlarla doldurulmuş bu kalplere biz temiz şey attığımızda çok geçmeden o temiz şeylerde, o kalp içerisinde kirlenir. İlk önce bu kalplerin yıkanması, tertemiz olması lazım. Hani diyorlar ya işte senin beynini yıkamışlar, buna ihtiyacımız var. Yani buna hakikaten ihtiyaç var. Kalbin yıkanması lazım. Onlar beyinde zannediyorlar, iş kalptedir. Evet. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamında miraca çıkmadan önce kalbi yıkanmıştır. Evet. Allah izin verirse 106. ayette bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü ve esteğfiruke ve yekun cezakumül